Efendim merhabalar. Burç Efem'den çocuk deyip geçmeyinden e, selam ve sevgilerimizle bir programımıza daha başlıyoruz. Haftanın ilk günündeyiz, haftanın ilk saatlerindeyiz. Efendim umarım güzel bir hafta geçirmeniz e, dileğiyle e, bu programımıza daha baş bir programımıza daha başlıyoruz. Efendim e, geçtiğimiz günlerde Kurban Bayramını yaşadık. Çocuklarımıza yaşattık. Efendim, e, böylelikle herkesin geçmiş Kurban Bayramı'nı da bir kere daha tebrik etmek istiyorum. E, canlı yayın günümüz bugün. Canlı yayında sorularınızı ileteceğiniz gün bugün. Eğer arzu eden dinleyicilerimiz var ise bugün birebir görüşme fırsatımız var. Şu anda eğer 0216 524 93 93 numaralı telefon çevrilirse... Efendim canlı yayınımıza katılma şansı olacak dinleyicimizin ve sorusunu direkt olarak bana yöneltebilecek efendim telefon numarasını bir kez daha hatırlatayım. 0216 524 -93, 93 numaralı telefondayız. Çocuklarınızla ilgili efendim çocukların davranışlarıyla ilgili sormak istediğiniz sorular var ise ben şu anda canlı yayında sizlerin telefonlarını bekliyorum. Efendim bu arada tabi göndermiş olduğunuz e-mailler var. Yarın ve ertesi günde mümkün olduğu kadar göndermiş olduğunuz e-mailleri cevaplandırmaya çalışacağım. Çünkü baya bir, birikmiş e-mail var. Şu anda önümde duran bir e-mail e e e e var. İlginç bir e-mail. Daha doğrusu hoşuma gitti sorulan soru. Müsaade ederseniz sizlerle paylaşmak istiyorum. Ertuğrul Sipahioğlu'nun. E yazmış e-mail'i. Ama önce hattımızda bir dinleyicimiz var. Kendisine merhaba diyelim. Daha sonra bu e-mailden bahsedeceğim. Efendim merhabalar. Hayırlı günler hocam. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz nasılsınız? Allah razı olsun. Çok sağ olun. Sizler sayesinde çok daha iyiyiz. Biraz heyecanlıyım. Kusura bakmayın. Yok biz bizeyiz. Biz bizeyiz. Buyurun. Ben hemen sorum, sorularımı diyeyim. Daha doğrusu başlayayım hemen hızlıca. Benim <gülüyor> ...iki buçuk yaşında kızım var... Hı hı. Ee, ...bir buçuk yaşında da oğlum var... ...peş peşe oldular... ...kızımı yazın... ...tuvalete alıştırdım... ...bir ay sorunsuz geçti... ...ama işte artık... E, ...bir aydan sonra yavaş yavaş kaçırmaya başlayınca... ...ben biraz işte kızmaya başladım... ...ondan sonra... ...tümüyle bıraktı... ...yani hani şu şekilde... ...ilgilendiğin zaman... ...evet yapıyor ama... ...ben de sürekli açıkçası hatırlayamıyorum... ...kaçırdığı hı. zamanlar oluyor... Şimdi bezliyorum. Yani bunu nasıl yapmam gerekiyor? Nasıl ilgilenmem gerekiyor? soru. İsterseniz <gülüyor> bu sorudan hemen şey yapalım. Şimdi tamam. e, tuvalet alışkanlığında yapmamanız gerekli olan iki tane şey var. Eğer çocuğunuza bir alışkanlık başlandı ve bu bir süre gitti ise demek ki kas sistemi yani o e, idrar yolları demek ki kontrolü altında tutabiliyor çocuk. Yani çişini tutabiliyor demektir. Dolayısıyla bir alışkanlığı başlattıktan sonra tekrardan geriye döndürüp de eğer altını bezlerseniz o takdirde ileride de e, sorun yaşanabilir. Yani yanlış yapmışsınız ee, tekrar bez bağlamakla. Bu bir ya, ikinci yanlışınız da şu olmuş. E, yani çocuğa kızmak onun e, tekrardan altın ıslatmasına sebep olur. Ya zaten. Ondan sonra korkular da başladı gibi tabii, geldi. Tabi hani, şimdi tabi. oldu gibi ben de farkındayım. Çünkü korku Ama... alt ıslatmanın en büyük nedenidir. Korku alt ıslatmanın. Bakın hani filmlerde falan görürsünüz. Adama böyle başına tavanca dayarlar birdenbire köşeye sıkışınca bir bakarsınız altın ıslatır. O artık kendini kontrol edemez. Çocuk da öyle. En ufak bir kızma hatta şunu söyleyeyim. Bakın tuvalet alışkanlığı o kadar ilginç bir şeydir ki. Anne baba sorunudur ki. Çocuğunuza şunu sorsanız bile çocuğunuz altını ıslatmaya devam eder. Tuvaletin var mı kızım deseniz, onu sormuş olsanız bile çocuğun üstünde bir baskı olur, o bile çocuğun altını tekrar ıslatmasına sebep olur. Tuvalet alışkanlığı sırasındaki en önemli unsur şudur, çocuğu hiç tedirgin ettirmemek ve... Tuvaletiyle alakalı hiçbir şeyi cücüğün üstüne ısıtmamak lazım. Kaldı ki siz bir de kızmaya başlamışsınız. E, ciddi bir yanlışın içerisindesiniz şu anda. Bence e, bezi kaldırın artı bir de bırakın altını bir süre ıslatsın. Bu da sizin belki de birazcık cezanız olmuş olur. Bırakın birazcık altını ıslatsın ıslatsın. O ıslaklığıyla kendisini geri toparlayacaktır çocuk. Siz bir karışmayın bir süre bir karışmayın. Kendi kendini toparlayacaktır çocuk olur mu? Tamam. Şimdi <gülüyor> ikinci sorunuzu bir başka zaman sorsanız çünkü hattımızda şu anda Aa, dinleyicilerimiz yığıldı. Çok sağ olun, Teşekkür, hayırlı Görüşmek alarak. üzere, hoşçakalın. Efendim diğer dinleyicimize merhaba diyelim. Merhaba diyelim. Merhaba. Alo. Selam aleyküm. aleyküm. selam. Hocam ben bir şey söyleyeceğim. Benim iki kızım birbiriyle aşırı kavga ediyor. Hı hı. Ee, bir, bir kızım dokuz yaşında küçük kızım altı yaşında aşırı derecede birbirleriyle tartışırlar Hı -hı. aşırı derecede birbirlerini kıskanırlar bir Hı -hı. kızım daha çok kıskanır yani ben aralarını her zaman mümkün mertebe bile bir şey aldığımda ikisini birlikte alıyorum eşit yani davranıyorsunuz hiçbir zaman. eşit davranıyorum sevgili öptüğüm zaman eşit davranıyorum olmaz Hiç ki hiçbir zaman birbirlerine olmaz karşı de demiyorum olmaz, olmaz ki çocuklara eşit davranılmaz ki Hele ki birisi 9 yaşında, birisi 6 yaşında. Nasıl olur da eşitleye, evet. eşitlemeye çalışırsınız ki? Birisinin boyu uzun, birisinin boyu kısa. İkisini birbirine eşitlerken ne olur? Birisinin kafasını kesmek zorunda kalırsınız. Ya da birisini evet. sündürmek zorunda kalırsınız. Çocuklara eşit davranılmaz. Çocuklara adil olarak davranmak lazım. Adil olarak davranmadaki kasıt şudur. Eşit olarak davrandığınızda biraz önce sizin söylediğiniz gibi birisini öptüğünüzde öbür küsünü de öpmek zorundasınız. Birisine bir şey aldığınızda öbürsüne de almış ol, almak zorundasınız. Ama böyle Hocam da... ben yapamıyorum ha, hocam çok kötüyüm yani artık da psikolojim bozuldu. Hı -hı. Yani onların bakın yaramazlık yaptılar hiç umurumda değil. Hı -hı. Evi bütün gün kirletsever temizlemek hiç umurumda değil. Hı -hı. Ama onların birbirine değil çünkü ben bir kardeş dramasının içindeyim. Küçüklüğümden beri çocuk kardeşlerim bana karşı zulmediyor ama ben onları hep affediyorum. Hep büyük kızıma diyorum sen paylaşımcı ol. Sen ona karşı biraz daha merhametli ol bana yani. Hayır, hayır hayır yanlış ya, odasınız. Tabii tabii ediyorum? haksızlık ediyorsunuz. Onun için diyorum ki işte uzun boylu olanın kafasını kesmişsiniz şu anda siz. Evet, Bakın dokuz yaşında olan abla. Evet. Abla olan kişiyi korumak lazım. Öbürküsü küçük. Evet. Öbürküsü cır cır cır cır ablasının peşinde gidiyor. Bir dakika dur. Nereye gidiyorsun? Bu senin ablan demeniz lazım. Ablayı şöyle bir evet. kenara çekmeniz lazım. Ve ablaya ablalık statüsü vermeniz lazım. Arada üç yaş var. Evet. Siz ablayı evet. tutar da küçücük çocukla bir tutmaya çalışırsanız yazık edersiniz ki kendinize uğratılmış olan şeyi aynısını çocuğunuza duratmış uğratmış olursunuz. Yani biter mi bu kavga? Yani bu Tabii. Şimdi yani. ablaya ablalık statüsü vermeye başladığınızdan itibaren eğer küçük çocuğu da sırtından indirin ablanın. O şu anda sırtına binmiş benim anladığım kadarıyla. Evet evet hocam elbiselerini bir de ona toplatıyor. Ablam toplasın diyor. Olur olur daha neler daha neler olur olur sen evde yan gel yat ben ablana toplattırayım. Hayır öyle bir keyfi evet. yok. O abla ablaya karşı küçük çocuk biraz daha böyle mesela şey koymanız lazım. Ve ablayı birazcık koruma kanatlarınızın içerisine almanız lazım. Mesela bir olayla karşılaştığınız sırada hep ablayı ön plana çıkartmanız lazım. Bir örnek vereyim size. Diyelim ki çocuklar ikisi birlikte yaramazlık yaptılar, geldiler, karşınıza dikildiler. Evet. Siz ikisi birden konuşmaya başladığı sırada yapacağınız şey şu olacak, kızım sen bir susar mısın? Kime diyorsunuz? Küçüğe diyorsunuz. Kızım bir susar mısın? Ben önce ablanı dinleyeceğim. Anlat kızım ne oldu? Peki hocam abla tamam bunu anladım, ben de bunu yapıyorum. Küçük diyor ki abla başladı. Gerçekten abla başlıyor. Abla direkt ona dokunuyor. O da tamam. ona tepki veriyor. Ablan başladıysa sen böyle yapamazsın. İstediği kadar ablan başlasın. Ablana evet. sen vuramazsın. Ablanın saçını evet. çekemezsin. Ablanın eşyalarını dağıtamazsın. Hadi bakayım içeriye. Doğrudur. Evet tamam. ama ondan sonra ondan sonra siz ablayla kenara çekilmeniz lazım. Kızım evet. bak o daha bir çocuk ama bunu sakın ola ki küçüğün yanında yapmayın. Yani küçüğün evet. yanında büyüğe nasihat vermek, büyüğe ceza evet. vermek demektir. Sakın Doğru. ola ki büyüğün yanında, bunu, küçüğün evet. yanında evet. bunu yapma. Allah peygamber razı tamam. olsun. Peki, görüşmek üzere ederim. inşallah. Hoşçakalın. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. Alo. Merhaba efendim. Merhabalar. Ee, hocam benim e, 8 yaşında bir oğlum var. Hı hı. Ee, ve oğlumun biri 12, biri 17 yaşında ablaları var. Ee, şimdi oğlum e, şımarık desem şımarık değil ama e, diyeceğim şu ben ablalarına müdahale ettiğim zaman onlara bir ikazda bulunduğum zaman hemen oğlum üstüne olmuyor ve kendi görevini yapmaya başlıyor. Hmm. Ama onun haricinde ikaz etmezsem tabi yapmıyor ama ablalarına yaptığım halde onu söylenmeden yapılması kedikini yapıyor. Bir de bunun yanında e, okulda sessiz kaldığına ben inanıyorum oğlanın. Çünkü hı hı. E, hareketleri ve tavırda öğretmenin yanında. Çok farklı, bizim yanımızda farklı. Hı hı. E, okulda evde hareketli olmasına rağmen okulda bu hareketlerin yanı sıra diğer arkadaşları daha hareketli olduğundan bahsedip, kenarda kalmayı ya da bir şekilde sessiz kalmayı tercih ediyor. Hı hı. Ben bunu tam tespitim yapamadım ama e, ortaklaşı öğretmenle görüşmelerini anladığım bu. Bir de ağlayarak bahsediyorum çözümleme yoluna. Ki bunu çok kez ikna etmemize rağmen... Şimdi bu söylediğiniz modelde... Yedim. Şimdi bu söylediğiniz şeyde... Benim kafamda şöylesi bir şey canlanıyor. Çocuğunuzun Hı. ezildiği canlanıyor. Katılır mısınız? Ezildiği. Nasıl, Ezil değil. Ezil değil. Nasıl? Ezil Yani Belki ablaları tarafından olabilir. Belki anne babası tarafından olabilir. Çocuk tam manasıyla... Kendisini eğer ifade edemiyor ise... Veya zarara uğratılacağı... Endişesini taşıyor ise... Annesi ablasına kızıyor, o da evet. kenarda bir yerde aynı dert şu anda kendisine gelecek diye birdenbire bir bakıyorsunuz ortalığı toplamaya başlıyor, işini gücünü evet. yapmaya başlıyor. Oyunca sonu topluyor, i̇şte annesinin başına geçiyor. Çok, işte evet, bu ezilmiş olmanın bir neticesidir. Yani Peki çocuğun, ben... çocuğun evet. içerisinde taşıyacağından daha ağır bir yükü çocuk kendi ruhunda hissediyor olmasından dolayıdır. Ağlayarak konuşması da bunun işareti. Yani çocuk bir şey söyleyecek ama karşısındaki kişiden çekiniyor, ürküyor. Bir şey söyleyecek. Birdenbire belki bağıracak. Birdenbire belki ortalık birbirine gidecek. Bu endişe ve kaygıdan dolayı birdenbire bir bakıyorsun çocuğun sinirleri bozuluyor ve ağlayarak konuşmaya başlıyor. Ama hocam bizim evimiz yani öyle gürültü patırtılı bir ev değil. Yani yok, normal eve göre illa yok yok öyle düşünmeyin. Yani illa gürültü ve patırtılı bir ev olması lazım değil. Örneğin çocuğunuzun kaldırabileceğinden daha şiddetli bir şekilde çocuğunuza bakıyor olmak bile çocuğun ruhunu ezer. Yahut da işte evin içerisinde diyelim ki başkalarına göstermiş olduğunuz bir sinirli hareket bile Hı -hı. çocuğun hassas ruhunu ezer. Ve onun ezikliğiyle çocuk şey yapabilir yani endişeye kapılabilir. Kaygıdan bir bahsediyorsun. Hı -hı. Ne yapabilirim yani bu çocuğun bu halden çıkması için veya yadancı olmadığına? İlk önce bu söylediklerimizin Evinizin içerisinde nerelerde hangi sahnelerde yaşandığına bir bakın yani çocuğunuza gerçekten onun ruhunun kaldırabileceğinden daha ağır bir yük mü yükleniyor günlük yaşantınızı bir kontrol edin ve bu yükler nerede geliyor belki ablasından belki sizden belki babasından belki bir öf demekten of oh bıktım demekten geliyor olabilir günlük yaşantınızı bir kontrol edin. Ve o sahneleri evin içerisinden kaldırmaya çalışın ve çocuğunuzun eğer böylesi bir kaygıları var ve ruhunun kaldırabileceğinden daha ağır bir şeylerle günlük yaşantıda karşılaşıyor ise o takdirde onun yanında güven unsuru olarak yer almaya çalışın. Ürktüğü zaman mesela diyelim ki oğlum ürkmene gerek yok, kız şey yapmana gerek yok. Ben şu anda ablana söyledim. Sen yani ben bakıyorum bak sen kenarlara geçtin, öbür tarafa geçtin falan hiç gerek yok ben ablana söyledim. Ablana söylediğim şeyin aynısını kendine alınmana gerek yok diye. Yerinizde olsam ablasına dahi söylemem eğer evin içerisinde böyle bir şey yaşanıyorsa bir süre. Bu ne kadar bir süre? Aşağı yukarı bir 6 aylık bir süre. Çocuk eğer kendini emniyetli der ise o zaman toparlanmaya başlar. Eğer söylediğim şeyler sizin eve uygun şeyler ise veya çocuğunuzun yaşadığı şeyler ise. Peki okulda da bundan kaynaklanan tabii, da olabilir Tabii tabii yansıması okulda da ortaya çıkar. Ve ileride de bu türlü çocuklarda şöyle bir şey görülüyor. kimde Kim güçlüyse, kimde bir yetenekler ileride ise ona sığınma ihtiyacı hissediyor ondan zarara uğratılmamak için. Yani en güçlüye sığınma ihtiyacı hissediyor böylesi çocuklar. Olur mu? Öyle tamam, bir gözlem peki. yapın ve o şeyleri kaldırmaya çalışın. Ee, gerekirse bana e-mail de sonucu da bildirebilirsiniz. Tamam hocam. Teşekkür peki, ederim. görüşmek tamam, üzere. Gelsin. Hoşçakalın. Güzel. Sağ olun. Efendim bir dinleyicimiz daha var. Kendisine merhaba diyelim. Alo merhabalar. A merhabalar. Ee, benim iki buçuk yaşında bir kızım var. Hı -hı. Normalde ablaları da var da şu anda özellikle iki buçuk yaşındakiyle bir sıkıntımız var. Ablaları kaç yaşında? Onlar da e, biri sekiz yaşında, diğeri de on... Yaşında. Hı hı. Şimdi e, ciddi derecede bir düzen obsesyonu varmış gibi hissediyorduk ne zamandır. Böyle enerji az kıvrımlara düzeltiyor, şey yapar falan iyi, hoş hoşumuza gidiyordu. Şimdi bu sanki arttı, takıntı halinde gelmiş gibi hissediyoruz. Özellikle kendi giyin kuşunun hususunda. E, zaten belli birkaç pantolon, belli birkaç kıyafet giyiniyor. Diğerlerini kesinlikle gitmeyebilir hoşuna gitmediyse. Bunlar da genelde kısa kollu oluyor. Uzun kollu azıcık e, kolundan uzuyorsa giymiyor. Azıcık kısaysa giymez. Kıvrımlı bir şeyse e, bu olmadı diye bağırır çağırır. Yani böyle bir e, bayağı bir her gün iki 3 bir kıyafet bir değiştiriyor. Hı hı. E, çorap giyecek eğer çorap ben tam topuğunu işte efendim ucunu düzgün yerleştirerek giydirmişsen tamam. Onda bir sıkıntı yok. Ama azıcık bir kayma olduysa, azıcık bir olduysa ...sadiyat çeken bu olmadı diye hemen çıkarttırıyor. Bayağı bir sıkıntı çekiyoruz bu noktada. Onu ikna edeceğiz, şunu giyinelim, bunu giyinelim, şöyle olsun. Uzun kolları zaten bıraktı tamamen. Bu şey soğukta bile hep kısa kollu falan giyiniyor. Hı hı. Bayağı bizi bir zorluyor. Ee, yani biz diyoruz artık bu takıntısı var çocukta ama neden yok, öyle yok, oluyor? Yok, ya? yok. Şimdi iki buçuk yaşındaki bir çocukta öyle takıntı olmaz. Yani şu anda... Ee, yaşama yeni başlamış olmanın verdiği heyecanla bir şeyler yapıyor benim anladığım kadarıyla. Hiç öyle kafanızda büyütecek hiçbir şey yok. Bırakın kolu uzunsa giymiyorsa e, giymesin. Bırakın kıyafetini değiştirecekse değiştirsin. Bırakın günde 10 kere kıyafet değiştirecekse. E, siz çok müdahale etmeyin. Bırakın kendi kendine yapmaya çalışsın. E, ve o belli bir seviyeye kendi şeyiyle gelecektir. Kendi tecrübeleriyle gelecektir. Siz kendinize dert etmeyin. 2.5 buçuk yaşındaki bir çocuk şu anda hiç İnsan. kafanıza hiç kafanıza takmayın. Yok, hiçbir problem Ama yani gittiğiniz her yerde, lokantada şurada burada bile soyunup dökünüyor. Bunlar olmaz diye. Yok, işte diye evet evet. Mi? Hayır, orada olmayacak işte. Yani evde istediği Hayır. kadar değiştirsin, giysin ama dışarıda eğer kıyafetin çıkıyor, sor, çıkartıyorsa orada müdahale etmeniz lazım. Yani kolundan tutmanız gerektiği zaman tedbirinizi almanız lazım. Ama evin içerisinde e, takıntıları varmış... ...bir kırmızı giyiyormuş, bir sarı giyiyormuş... ...bırakın giysin canım hiç... ...kendinize dert Hatta edecek de bir şey. Söylemez, yok canım yok hiç yok. dert yani edecek şey. Yani normalde şiddetli birisi de böyle ağlıyor... Şey yapıyor, ...böyle biz epey bir perişan ediyoruz... Yok yok de, yok tebessümle bakın var. yani... ...yok yok yarın 20 yaşına geldiğinizde... ...hatıra olarak anlatırsınız... ...tebessümle bakın ee, yani. Tamam <gülüyor> mı? Tamam. Teşekkür, Teşekkür Görüşmek üzere. Efendim şimdi bir reklam arası... ...vermemiz gerekiyor ve reklamlardan sonra... Ee, tekrar canlı yayınımızla birlikte olacağız. Efendim reklamlardan sonra tekrar birlikteyiz ve canlı yayınımızda telefonlarımızı almaya devam edeceğiz. Arzu eden dinleyicilerimiz var ise 0216 524 93 93 numaralı telefonda sorularını iletebilirler. Efendim ben sorular gelmeden önce telefon bağlantıları kurulmadan önce yetiştirebilir isem bir dinleyicimizin mesajını cevaplandırmak istiyor idim bir öğretmen e, beyefendinin mesajıydı evet şu mesaj aynı zamanda ben internetten de şu anda mesajlara bakıyorum bu arada internetten mesaj göndermek isteyen dinleyicilerimiz de var ise sorularını telefonla değil de e-mail üzerinden göndermek isteyen dinleyicilerimiz e, www.ademgunes.com web sitesine girdikleri takdirde Web sitesinin sağ üst köşesinde Adem Güneşe sor butonuyla butona tıkladıklarında açılan menüye sorularını yazıp gönderebilirler. Çok pratik bir yöntem. www.ademgunes.com web sitesinde. Efendim ben mail okuyacağım ama bir dinleyicimiz hattımızda bekliyor. Onu bekletmemek için kendisine merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Merhabalar. Benim bir sorum olacaktı. Tabii buyurun. Geçiniz beni Kuran'ı Iki, iki bir kızım ben Kur'an okuyorum bazen herhalde gibi ilim kitabları okuyorum. bu çokları almak istiyor. Onlara vermek doğru mu yanlış mı? bunu Tam, anlamad tam anlamadım sorunuzu. Tekrar edebilir misiniz? Şimdi ben Kur'an falan okuyunca tamam. iki bir tüketindeki kızım var. O da okumak istiyor, almak istiyor. Hı hı. O, yani o bu kitle ya da falan. Bunları ona vermek doğru mu yanlış mı? Söyce ee... vermek. Yani dini açıdan mı soruyorsunuz doğru mu yanlış mı diye? 2,5 çocuk eğitimi açısından. 2,5 yaşından neden yanlış olsun? Niye böyle düşündünüz? Yani annem genelden işi iyi değil, tarz diye yani oyundan. Acaba... Yok, yok yok verin, oynasın, verin, baksın, be, verin sayfalarını çevirsin. Hiçbir masuru yok. Yeter ki zorlamayın. Evet. Hadi sen de okuyacaksın falan gibi bir takım zorlamalar olmadıktan sonra siz Kur'an-ı Kerim'inizi okurken yanınızda, kıyınızda, köşenizde çocuk sizin ruhunuzu kopyalasın. Ne kadar güzel olur. Bence inşallah Al'ım çevirmesinde şey, bir sakınca yok. Yok canım hiçbir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok. Rahat olun. Hı, teşekkür ederim. Tamam. görüşmek üzere inşallah. Bir sonraki dinleyicimize de merhaba diyelim. Efendim merhabalar. Adem Bey. Merhabalar. Ya, merhaba. E, Haydiyeyim ben. Allah razı olsun. E, sizden Allah razı olsun. Ya bizim sıkıntımız şu şekilde Adem Bey. Benim 6 yaşında bir tane kızım var. Hı hı. Bir de e, benim amcaoğullarım var. Öz amcaoğullarım. 3 tane... Bu amca olanlardan büyük olan, ben onun biraz başıken çocuk bunun çok korkuyordu, müthiş bir derece de korkuyordu. Öbür ikisinden korkmuyorduk. İşte İkisinde öbür amca olanlar birbirine benziyordu. Hı hı. Ama daha sonra üçünden de korkmaya başladı, sevgi bir şekilde korkmaya başladı. Hı hı. Ve onların da kendi benim kızımın yaşında kızları var. Hı hı. Onlarla da çok iyi arkadaşlar. Ve bundan dolayı da gitmeye gelmeye kestik yani mecbur kaldım Çünkü derece derecede korkuyor. Yani biz o çocuk da o da üzülüyor. Öbür amcaoğulları da üzülüyor ama hani ona bir şeyler alıyor, hediyeler alıyorlar. Ama o da görmek yerine yani hiç uzaktan böyle yanına bile yaklaştırma kimseyi. Bağırıyor, çağırıyor. Hı hı. Çok büyük tepki veriyor daha. nasıl bu sıkıntıyı çözeriz diye rahatsız edeyim size. Estağfurullah. Amcaoğulları kaç yaşında? Yani yetişkin bunlar değil mi? Yetişkin benim yaşında, 30 yaşında biri, öbürü 27 yaşında, öbürü 26 yaşında. Hepsi de evli, çocukları var. Hepsi de evli. Şimdi... Benim, bizim yaş grubunda çocukları var. Yani büyük olan amcağımın, bizim e, kızım 6.5 yaşında kızım var. Onun da onun, 6.5 yaşında bir kızı ve 4 yaşında bir kız var. Benim kızım onlarla arkadaş. Tamam. Şimdi yalnız şunu iyi bir netleştirmemiz lazım burada. Yani gerçekten acaba başı saç olmadığından dolayı mı korkuyor yoksa onunla birlikte başka şeyler yaşamış olabilir mi? Hırçın davranmış olabilir mi? Bazen işte farklı şeylerde yaşamış olabilir mi? Yoksa sadece kafasında saç olmadığından dolayı olmuş olması biraz aşırı kaygılı bir çocuğunuz var imajı uyandı bende. Ondan dolayı mı sadece yoksa başka şeylerde var olabilir mi? Çevrimizde başı kel olan birçok insan var. Hı -hı. Ya halamın oğlu var mesela onun da başıken ama o daha uzun boylu, heybetli bir e, akrabamız, ondan mesela çekinmiyor. ve bu çocuk da çok yumuşak başlı bir çocuk yani hani e, öyle korkutması, bağırması, çağırması kendi çocuklarına bile ben yüksek sesle konuştuğunu duymadım kendi hani benim çocuğumu da çok sever yani. Peki bırakın öbür e, amca da aynı zaten e, üçü üçüne karşı böyle bir tepkisi var. Diğerlerinde başıda e, saç yok mu? Diğerlerine de saç yok ama dediğim gibi diğer saç olmayan akrabalarım da var. Hmm. Ee, yani şimdi e, peki onları niye ayrı tutuyor diğer akrabalardan çocuk? İşte biliyorum ki yani biz onu ne algılayamıyoruz. Yani bırakın yaklaşmasını böyle hani atıyorum bizim evimiz işte 3 katlı alt kata gelmiş olduklarını duysun koparıyor kendini. Yani. Hmm, tamam. O zaman ben birkaç şey söylemeye çalışacağım. Burada önemli olan şey şu ilk önce. Ee, korkunun kaynağını bir bulmanız lazım. Yani siz şimdi saçının olmamasından dolayı korktuğunu zannediyor öyle düşünüyor olsanız da çocuk açısından e, demin söylediniz başka saçı olmayan kişiler var onlardan korkmuyor diyorsunuz. Yok, Demek ki hayır. korkma saçtan kaynaklanmıyor. Birincisi bu. Hmm. İkincisi şu size göre çok halimselim olabilir çok yumuşak olabilir kişi e, davranışlarında ama çocuk onu e, ürkütücü olarak algılayabilir. Yani sizin görmediğiniz bir şeyi çocuk sezinliyor olabilir onda. Yani çok yumuşaktır, halimdir, selimdir ama çocuk o yumuşaklığı farklı bir şey olarak algılıyor ve korkuyor, ondan korkuyor olabilir. Yani burada önemli olan şey korkunun bir kaynağını bulmanız lazım. Ancak kaynak ne olursa olsun e, oraya gitmemek, gelmemek, efendim, orayı birazcık daha şey yapmak e, korkuyu büyütür, küçültmez daha da korkmasına sebep olur. Daha evet. önceden işte söylediğiniz gibi yan yana gelmekten korkarken bu sefer binaya girmiş olduğundan dahi korkar. Tabii, evet. Daha sonra aynı semtte oturmaktan korkar. Yani dolayısıyla gitmemek, gelmemek çözüm değil. Kaynağını evet. yavaşça siz bir eşinizle efendim veya çocukla oturup sakince konuşarak gerekirse bir uzman desteği alarak korkunu kaynağını bilip o kaynağı yönet e yok etmeye çalışırken öbür taraftan da evet görüşmelerinizi nadir de olsa yerine getirin. Yani bu bir parkta görüşme olabilir, bir dışarıda görüşme olabilir. Siz ne kadar amcaoğullarınızın yanında bulunursanız, çocuğunuzu da ne kadar zorlamazsanız, gel kızım hadi konuş kızım bak bir şey yok kızım demezseniz, doğal bir ortam içerisinde yaptığınız görüşmelerde amcaoğlunuzun koluna girin, konuşun, şakalaşın ama çocuğunuzu hiç hesaba katmayın. Çocuk, ...sizin oradaki doğal davranışlarınızdan cesaret alacaktır. Sizin ondan korkmuyor oluşunuzdan, onun da normalde yaşıyor olduğundan... ...yani hiç öyle korktuğu gibi tepkiler vermeyen bir insan olduğunu görürse... ...sizle olan iletişimde kalkıyor, su alıyor, geliyor, oturuyor... ...babasıyla oturuyor, konuşuyor, Efendim dışarıya çıkıyor ve her şey ondan sonra bitiyor... ...herkes evine gidiyor. Bu doğal yaşantıyı görürse o zaman korkular yavaş yavaş azalır... Gitmemek suretiyle korkularını daha da büyütürsünüz, tamam mı? Anlıyorum, çok teşekkür ederim. Yok, hocam. Görüşmek üzere inşallah. Çok sağ olun, i̇yi iyi Sağ olun. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. Elbette, i̇yi, iyi günler. İyi günler. Adem Bey, ben, ben ee ilk önce teşekkür ediyorum programlarınızdan dolayı Allah razı olsun da okuyoruz, okutmaya da çalışıyoruz etrafımızdaki insanlara ben bir öğretme, öğretmen dinleyicinizim A -a. Öğretmen. Hı -hı. Ee, bizim iki tane çocuğumuz var bir büyük kızımız bir de oğlumuz var küçük o bir yaşında kızımız dört yaşında onu bu sene midi eğitimde bir an okuluna verdik midi eğitim kurumuna ee, yarım gün yarım günü bir adet dostumuz çocuklarımıza ilgileniyor ben yoğun çalışıyorum ee, şu anda hoca hocanımla geçen hafta görüşmeye gittiğinizde, yani iletişim kuramadığını, çocuktaki sınıftaki çocuklarla onu söyledi ve ramada götürmeyi tavsiyesinde bulundu. Bir hmm. şundan ee, çok böyle, yani nasıl diyeyim, hani bir bayram tatili geçirdik ama hani çok böyle üzül, üzülerek geçirdik. Hani ne yapacağımızı bilmiyoruz açıkçası. Tavsiyelerinizi alalım dedik. Yani hani ne yapılabilir? Yani şunu söyleyeyim, dört yaşındaki bir çocuğun ramda falan bir işi yok ki. Ya yok, ne olacak yani? Ramda, ramda ne olacak yani? Bizim yani, hani havalarımız, izlerimiz öğretmen, yani büyüklerimiz söylemedik ama onlar üzülmesin diye kendisimize konuştuğumuzda hani de bizim de öğrencilerimizi hani biraz ilgisi dağınık hani toplayamıyoruz. Yok, yok yok yok. Dört yaşındaki bir çocuğun. Yok yok. Şimdi bakın. Rehberlik araştırma merkezi, belki diğer dinleyicilerimiz de RAM ne demek diye merak ederlerse, rehberlik araştırma merkezi, rehberlik araştırma merkezinde genellikle davranış bozukluğu olan çocuklar tavsiye edilir ve orada rehabilitasyona tabi tutulur. Ama 4 yaşındaki bir çocuk daha davranışlarını oturtmamıştır ki bozukluğu olsun. Dolayısıyla 4 yaşındaki çocuğun rehabilitesi ancak çocuğun yanında bulunan kişilerin rehabilitesiyle mümkündür. Çocuğun kendisiyle değil. Yani eğer çocuk etrafında sorunlar yaşıyor ise çocuğa hı hı. sorun yaşatan çevrenin rehabiliti olmasıyla çocuk toparlar kendisini. Yoksa çocuğun hı hı. kendisine yapılacak herhangi bir şey yoktur ki. Hiçbir psikolojik telkini de almaz, hiçbir psikolojik tavsiyeyi de e, çocuk kabul etmez. 4 yaşındaki hı hı. bir çocuk. Dolayısıyla yani, hiç, hiç endişeye kapılmayın. Yani re, rama bilmiyorum tabii nasıl bir şeyden dolayı yönlendirilmiştir bilemiyorum ama. Eğer psikiyatrik bir vaka değil ise durum o takdirde darabiliyor. Dadan... değil. Evet psikiyatrik bir vaka ise davranış bozukluğundan dolayı rama yönlendirilmesi 4 yaşındaki bir çocuğun ben çok yerinde bir şey gibi gelmedi. Bence hı hı. E, çocuğun etrafında Çocuğun yansıttığı davranışa neden olan yetişkinlerin davranışlarına bakmak lazım. İletişim kurmaktaki sorun neden kaynaklanıyor diye. Hocam bir şey daha sorayım i̇şte ben ilk doğduğu ilk ikisini gerçekten yoğun çalıştık. Yani hep böyle büyüklerin arasındaydı. Yani gittiğim yeri onu da büyüklerin arasında. Yani türlü kendi eşikleriyle çok fazla zaman geçirmedi. Hani acaba ondan mı diye düşünmüyorsunuz? Tabii kesinlikle ama. olabilir. Yani çünkü çocuklardaki konuşma alışkanlığı ya da iletişim kabiliyeti Etrafındaki kişilerle olan yoğun iletişim e, tecrübelerine bağlıdır. Çocuğu bir daha köyünde yaşatmaya çalışın e, sosyal yaşantının içerisine giremez, beceremez. Evet. Yani Dolayısıyla çocuk ne kadar sosyalleşme evresinde ki şu anda sosyalleşme evresinde etrafla evet. ne kadar çok iletişim kurar ise kendisini o evet. kadar çok toparlayacaktır. Yani 4 yaşındaki bir çocuğa bunu yaşatmayın bence. Çocuk evet. yavaş yavaş kendisini toparlayacaktır. Eğer etrafında kaygı duyduğu bir takım şeyler yok ise... Ee, hı -hı. Onu dikkati almanızı tavsiye ediyorum ben size. Yoksa tamam çocuğun hocam. kendisinden dolayı bir endişe hiç kapılmanıza gerek yok. Hı hı tamam hocam ben evet. bir şey dersin. Sizin adınıza bütün burç efendim çalışanlar gerçekten çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız diyelim. Allah razı olsun, tamam. Allah razı olsun. Teşekkür teşekkür İyi teşekkür. Çok teşekkür ederim. Efendim bir sonraki dinleyicimize merhaba diyelim. İyi günler hocam. İyi günler. Ben programınızı birkaç haftadır dinliyorum çok da memnun kaldım bir sorum olacaktı. Buyurun. Benim 9 ve 10 yaşındaki iki tane kızım var. Ben kendim şu anda 43 yaşındayım. Biraz geç anne oldum. E, 20 yaşında da bir tane e, oğlum var. Oğlum diyorum. Üvey eşimin oğlu. Bu benim ikinci evliliğim. Hı hı. E, kızlarımı ben e, yaz tatillerinde genelde köye gidiyorum. Hı hı. E, bir yıl eşimin köyüne bir yıl kendi köyüme. Adaletli olmaya çalışarak mümkün olduğu kadar ve çocuklarımla birlikte 3 ay orada kalıyorum. Annem e, yatalak olduğu için ona bakmak dolayı hı hı. Kendi eşimin köyüne gittiğim zaman da eşimin babası aynı durumda eşimin ailesi hı hı. ve çocuklarımla sürekli orada köyde kalmak zorundayım yani bazen ilgileniyorum bazen ilgilenemiyorum böyle televizyon falan bir şey olmadığından dolayı bol bol kitap okuyoruz oyun oynuyoruz hayvanları inceliyoruz mesela bir kirpi görüyoruz onun şeylerin hı hı. çocuklarımla. Doğaya ve daha çok büyüklerle e, muhatap kalıyor çocuklarım. Hı hı. Buraya döndüğüm zaman da tek de arkadaş çevresi edinemiyorlar çünkü e, e, çevremdeki insanların çocuklarıma verimli olacağını düşünmediğim için çok e, şeye sokmak istemiyorum. Seçici oluyorum arkadaşlarından kendilerine bazı davranışların şey olmaması için. Hı hı. Hani bana tepki almamaları için fakat bu yıl şimdi bir şey çıkardı çocuklarım ikisi de ergenlik şeyine erken ergenlik dönemine girdiler anne artık teye gitmek istemiyoruz biz o büyüklerle şey olmak istemiyoruz sıkılıyoruz hı hı. diyorlar. Yaz tatilinde evde kalalım. burada Ama ben de gitmek mecburiyetindeyim. Bunu izah ettiğim, anlattığım zaman tamam diyorlar, kabulleniyorlar. Ama boyunları bükük kalıyor. Hı hı. Ee, büyük kızım bu aralar aşırı tırnak yemeye başladı. Kendini baskı altında hissediyor. Hı. Hani şöyle bir baskı, ee, bilinç altında ben onun farkındayım. Annem ne yapsın? Annem hı hı. de çaresiz gibi hı hı. düşünüyor çocuğum. Hı hı. Ben şimdi karar vermek için önümde bir 5-6 ayım var yaza kadar ama... Ee, dediğim gibi mecburum, annem yatalak, gitmek Hı. zorundayım. Ee, orada da çocuklarım, dediğim gibi köy. Az Hı. önce de siz arkadaşa söylerken dediğiniz Hı. gibi hani e, köye mahkum etmek zorundayım çocuklarım ama şöyle bir şey, dediğim gibi bol bol kitap okuyoruz, bol bol sohbet ediyoruz, böyle e, tamamen birbirimize yöneliyoruz. Büyük şehirde burada öyle bir fırsatımız olmuyor, gürültü var işte. Fazla dışarı çıkamıyoruz çıktığım zaman anladım, eşimin asgari anladım. ücretle çalışmasından dolayı çocuklarıma faaliyetlere tamam. katılamıyorum. Şimdi ee, bana şunu soruyorsunuz galiba değil mi? Yani çocuğumun e, bir tarafta da sıkıntı yaşadığını görüyorum. E, burada kalmak istiyorlar. E, götüreyim mi götürmeyeyim mi? Ya da yani götürmek de zorundayım da nasıl davranayım şimdi bilemiyorum tamam. hocam. Şimdi bakın tırnak yediğinden bahsettiniz. Tırnak yeme çocukta sadece bir köye gitmek gelmekle alakalı olduğunu düşünmem. Onun arkasında, onun e, haricinde başka şeylerin de olduğunu siz e, gözlemlemeniz lazım. Yani sadece annem köye gitmek istiyor, biz gitmek istemiyoruz. Ondan dolayı e, içimde bir şey oluştu ve tırnak yiyeyim olmaz Çocuk başka alanlarda da ezikliği hissediyordur, içerisinde bir rahatsızlığı hissediyordur. Hissediyorum ama evet. hocam şöyle bir şey, ailem e, yaşlılar var etrafımda yok. ve bakmakla yükümlüyüm ben onlara. Yok, yok, yanlış anlattım. Yanlış anlattım. Yani şunu söylemek istiyorum. Sizin o köye gitmiş olmanızdan veya gidecek olmanızdan kaynaklanmıyordur tırnak yeme. Hı -hı. Onun haricinde başka bir şeyler daha yaşıyordur çocuk kendi ruhunda, ondan dolayı tırnak yiyordur. Yani sadece bir köye gidecek olmak, çocuğa tırnak yedirmeye sebep olmaz. Onun haricinde daha derin başka şeyler de olabilir. Hocam yaşıyor, Hobir. biliyorum. Evim iki oda. çocukların hmm. kendine ait odaları yok. Kendine i̇şte ait eve. yatakları tamam. yok. Ama yani bu benim varla yokluk arasında bir mücadelem sürekli. Tamam. Bir de şöyle bir şey, hocam bunu da sormak istiyorum. İşe girmek istiyorum. Çocuklarıma anlatıyorum. Hani ben de çalışayım babanızın durumundan dolayı böyle olduğumuz zaman. Ama hani korkuyorlar anne üzüleceksin, yorulacaksın, hasta olacaksın, işte biz sana yardım ederiz ama gibi böyle. Hmm. Yani Şimdi inanın bakın. benim çocuklarım çevremdeki insanlar da diyor. Sanki büyümüşler küçülmüşler çünkü hmm. çok sohbet ediyoruz biz. Şimdi bakın ben size bir şey söyleyeyim. Köye gitme meselesini ilk önce kafanızdan çıkartın. Köye gitmeniz lazımdır, gideceksinizdir. Bu bu kadar basit, o kadar. Evet konu kapanmıştır. Ee, çocuk o sırada yani sizin köye gidecek olmanızdan dolayı orada canları sıkılıyormuş vesaire yapılıyormuş. Siz orada bakmanız lazım gelen bir anneniz büyüğünüz olduğundan dolayı oraya gitmek mecburiyetinde iseniz evet. çocuk da orada televizyon yok diye burada kalmak zorunda olduğunu size söylüyor ise o takdirde iki şeyi birbirine tartıp teraziye oraya gitmek zorundasınız. Bunun artık evet. daha tartışılacak ve konuşulacak bir tarafı yok. Bundan dolayı da çocuk eziklik hissetmez. Eziklik hissetmemenin ötesinde sizin gibi bir annesi olduğundan dolayı da yarın hep iftihar edecektir. Annem, yatalak annesine bakmak için hep tatillerini orada geçirdi onunla birlikte nasıl bir hayat sürmüş Allah Allah şimdi ben annemin kıymetini anlıyorum diyecek ve o televizyon kısmını Allah Allah nasıl da düşünmüşüm ben televizyon yok diye ben oraya gitmemek istememem diye vicdanen birazcık daha orada hassaslaşacaktır yoksa o şöyle günün... olur mu hani beni suçlarlar mı senin yüzünden biz çocukluğumuzu yaşayamadık yok Sen, yok annene hiç alakası şey yok ama, ama şunu söyleyeceğim işte şimdi bakın çocukluğunu yaşamaması ile alakalı şunu söyleyeceğim annenizin yanına gidin ve yatalak annenize evlatlığınızı yerine getirin ki yarın siz de Allah göstermesin yatalak olduğunuzda çocukla sizin başınızda sizin annenize beklediğiniz gibi o da sizin başınızda beklesin bunu sakın ihmal etmeyin televizyon için annenizi terk etmeyin ki çocuğunuz da başka bir şey için sizi terk etmesin. Bu kız Televizyon hiç kafanızda... şu açıdan söyledim. Hani çocuğumun görselliği açısından, dış hayata görselliği açısından. Çünkü orası köy. Hiçbir dış hayatta bir ikibatlar olmuyor. örnek olsun diye söyledim. Örnek olsun diye söyledim. Yani orada yapmanız gerekli olan bir vazife var. Evet, onu sıkıca tutunun. Yarın çünkü orada gösterdiğiniz sizin samimiyetiniz, çocuklarınızın size göstereceği samimiyetiniz olacaktır. O konuyu hiç kafanıza takmayın. Çocukluğunu yaşadı ya da yaşamadı. Ama şunu söyleyeyim ben size, şu konuşmaların içerisinde şunu algılıyorum ben. Siz çocuklarınıza çok hassas davranarak, siz çocuklarınıza çok duygusal davranarak... Onların duygu dünyasında eziklik oluşturuyorsunuz gibi bir izlenim uyandı şu anda evet, bende. Evet onu biliyorum hocam farkındayım. Sakın bunu yapmayın devam etmeyin evet. bunu. Bakın çocuklar diyor ki ben çalışayım diye söylüyorsunuz. Ya 9 yaşındaki bir çocuk istişare edilecek bir konu değil ki. Siz 43 yaşında olduğunuzu söylüyorsunuz. Evet. 9 yaşındaki bir çocuk 43 yaşındaki annesinin gidiyor evet. çalışıyor olmasından dolayı Şimdiye kadar hiç çalışmadıysa endişe duyar, kaygı duyar ve ondan dolayı da üzülür, incinir, yıkanır. Evet. Niye böyle bir şeyin içine çocuğunuzu sokuyorsunuz ki? Ama işte isteklerine karşılık verebilmem. Mesela arkadaşımın anneciğim odası var, arkadaşımın yatağı var. Mesela benim Hı. evimde ihtiyarlar geliyor tamam, bizim kalıyorlar. bizim evimizde yok. Bir kanefeyi açıyorum onlar yatıyor, bir kanefeyi açıyorum çocuklarım aynı ne odanın güzel. içindeler. Tamam. böyle. Hani kendilerine özel bir hayatları Hayır. yok. Şimdi siz bakın şunu söyleyeyim şimdi siz özeniyor olabilirsiniz kendi özentinizi çocukların özentizi zannetmeyin eziklik duymayın çocuklarınız sizden dolayı eziklik duyarlar. Hı -hı. Hayır sizin evinizde bir kanepe vardır ne kadar güzel fıstık gibi bir hayat yaşıyorsunuzdur akşamları çıkartıyorsunuzdur mısır patlaklarını yiyorsunuzdur Aynen. meyvelerinizi hazırlıyorsunuzdur yiyorsunuzdur Aynen. bir kanepenin üstünde keyifli bir hayat sürüyorsunuzdur Hı -hı. E, o zaman ben de düşüneyim villada oturmuyorum ben işte Hı -hı. altımda sıfır arabalar yok o zaman çocuklarım eziklik duyuyor Hı -hı. E, sevgili çocuklarım ben villada oturmak için gideyim çalışayım annenizi de çalıştırayım falan diye onları ezmeye gerek yok ki bu türlü Hı -hı. konuları çocuklarla konuşmayın Çocuklarınızı şu anda kendi duygusallığından dolayı galiba çok ezmiş gibi olduğunuzu bir düşünün. Evet. Duygularınızı çocuklarınızın üstüne yüklüyorsunuz gibi geldi bana. Çok Hı -hı. ileriye gitmiş olabilirsiniz. Çocuklarınızı Mesela, biraz rahatlattı. Abileri e, oğlum ama yani evde bizim öyle bir şeyimiz yoktur. Bizimdir, kapıda karşılarlar, akşam Hı -hı. babaları gelir. Mutluluk açısından evimizde hiçbir öyle bir tamam, şey yok. Ama... Kanifenin üstünde mutluluğunuz zaman. Hiç İşi yok, bu. bunu çocuklarınızı hani... gündeme getirmeyin. Hı hı. Hiç gündeme bile getirmeyin. Maddiyat biraz bizi çocuklarımla hiç. arama açıyor. Işte. Yok hiç bunu çocuklarınızla konuşulacak bir konu değil. Artı bir hı şey hı. daha söyleyeyim telefonu evet. kapatmadan önce. İşte eşinizin oğluna 2-3 seferdir üvey oğlum üvey oğlum diye söylediniz. Yok yok yok. Sakın ola o kelimeyi çıkartın. Zaten biz evde oğlum. Yani hani bizim açımızdan önce çocuğum yok, var. Yok yok bana telefon ettiysiz. Yok yok radyoda da oğlum. Çevreden görenler bize çok kıp kıp ediyorlar şey Hani şu manada diyorum. Evimizde bir öyle bir hayat yok. Çok güzel. Çocuğumla da diyaloglarımız tamam. çok güzel. Oğlumla da hepimizle. Fakat çocukların böyle köye gitme şeyi yaz yaklaştığı zaman özellikle affet, canım, bu böyle... kadar ya, Çocuk tapınıcısı olmayın. Boş verin yani gitmek istemiyorlar diye. Yani bu çocukların içerisinde şey oluşturmaz. Bir boşluk ya. oluşturmaz. Tamam, tamam. Teşekkür mi? ediyorum tamam, hocam. Çok sağ olun. Görüşmek üzere inşallah. Allah razı olsun. Hoşçakalın. Efendim hattımızda dinleyicilerimizi beklettik ama kendilerine merhaba diyelim. efendim me e Merhaba efendim. Merhaba. Hı hı, buyurun sizin sorunuzdan. Teşekkür ederim. Ben şey soracaktım. 7 yaşında bir oğlum var benim de. Hı hı. Böyle biraz bencil mi diyeyim. Her şeyi kendi yapmak istiyor. İşte, atıyorum bilgisayarla oynuyor. İşte yarım saat, ya gerçek evimizde bilgisayar yok da hani anneanneye falan gidince oynuyor. Yarım saat falan bir şey koyuyoruz biz. İşte baraj, baraj koyuyoruz. Ondan sonra ablan oynayacak veya işte yeğenlerim var onlar oynayacak. Kalkıyor bilgisayarın başından. İşte gidip e, niye hani e, ilk önce güzel kalkıyor ama sonradan gidip rahatsız ediyor. İşte gidip fişini çekme olayı oluyor işte gidip tuşlara basıyor falan. Ya anlatıyorum hani sen oynadın bak kimse gelip seni rahatsız etmedi sen gidip niye rahatsız ediyorsun falan ne yapabiliriz bu durumda biz? Yani, yani çok... böyle bir çocuğa bencil denmez böyle bir çocuk bencil olur mu? Önce ya bencil et, bilmiyorum etiketik. artık. Yok yok kaldırın şu etiketi yok çocuğunuz bencil yok değil. Yok size anlatırken dedim kesinlikle hiçbir zaman ona öyle bir şey söylemedim de. Kendinize de söylemeyin. Bu kelime sizin literatürünüzden çıksın. 7 yaşındaki bir çocuk, ya şimdi bir taraftan düşünen orada güzel güzel oyunlar var. Annesi o evet. oyunun içerisinde kendisini kaldırmış. Gitmiş başkaları oturmuş. İçinde bir istek var, o oyunu oynamak istiyor. Ama mecburiyetten kaldırıyor çünkü sadece hani onun oturmaması gerekiyor, başkaları da var. De, Hayır işte, yok öyle bir şey değil çocuktaki. Yani çocukta oluşmuş olan şey orada sadece istek duyuyor olması... Kendisinin yerine başkaları da geçmiş olması. Şimdi tek kardeş mi? Şey ablamız var. 12 yaşında? yaşında ablamız var. O da 7 yaşında işte. Yeni okula başladı bu yıl oğlum. Tamam. Ablasıyla peki siz... ...zamana karşı duyarlılık eğitimi yaptınız mı zamanında? Onu söyleyin. O, o ilk, ilk çocuğumu sormayın. O çok acemiliğime hmm. denk geldi. Şimdi bakın yani... ablayla aslında sizin yapmanız gerekli olan şey... ...zaman paylaşımı konusunda... ...büyük evet. ile küçük arasında bir e, eğitim süreci takip etmeniz lazımdı. Hı hı. Yani büyük çocukla örneğin diyelim bir oyun oynadığı sırada, evet. büyük saat 12'ye geldiğinde, hani akrep hı hı. ve yol kavunu evet. çocuklar daha tanımazlar, evet. o çubuğun büyük kısmına büyük saat ismini koyabilirsiniz. Hı hı. Evet. Büyük saat 12'ye geldiğinde ablan, efendim büyük saat altının üstüne geldiğinde de sen oynayacaksın diye. Hı hı. Bunu evin içerisinde bir eğitim süreci içerisinde biz buna zamana karşı evet. duyarlılık eğitimi diyoruz. Çocuğa zaman planlaması eğer öğretilmiş olsaydı Hı -hı. zamanında evet. şu anda söylediğiniz bu problem yaşanmazdı. Ya, evimizde Onu, hani yok böyle bir hani bilgisayar falan olayı da yok evimizde de işte ben, o zaman büyütmeyin. Zaman. Yok yok o zaman büyütmeyin. O zaman ya, büyütmeyin. İşte neden böyle yapıyor? İstiyor hep ben yapayım. Başka şeylerde de öyle. Hani ben Mesela. olayım ben yapayım. Mesela? Veya e, e, şu an aklıma gelmiyor ama hep, hep istiyor ki kendi olsun. Bir de bağırarak işte ön plana çıkartmaya çalışıyor kendisini. İstekleri böyle yerine gelmediği zaman, bağırdığı zaman siz ne yapıyorsunuz? Ben de hani yani yanlış yapıyorum biliyorum hani oğlum niye bağırarak halletmeye çalışıyorsun bağırma falan diyorum ama o anda onun hani ona başka ne yapıyorsunuz başka bilmiyorum. ne yapıyorsunuz başka şeyler de yapıyorsunuz başka şeyler yapıyorum yapıyorsunuz yani, işte başka şeyler şey yaptıkça çok, da o da size yapar çok sinirlendiğim zaman dövme olayı da olabiliyor yani vurma olayı olabiliyor işte çocuğunuzu dövdüğünüzde Çocuğunuz yani şunu utanarak, utanarak söylüyorum şu an. Birçok anne şu anda bizi dinleyen birçok anne aslında utanarak kendisi de kendi halini görüyordur mutlaka. Evet. Ama günümüz problemlerinden bir tanesi. Çocukla baş edemeyince anne babanın başvurduğu yöntem çocuğun yakasına sarılmak. Evet. Ama bakın bunu yaparsanız çocuğunuz duyarsızlaşır. Zaten duyarsız ve duyarsızlaşırsa da çocuğunuza sözünüz geçmez. Artık arsız bir çocuğunuz olur, yani yere yatırsanız, lime lime kesseniz bütün parçaları tekrar dirilir, size yine dil çıkartır. Evet, aynen. Dolayısıyla sakın ola ki o yoldan geriye dönün, çocuğunuzu duyarsızlaştırmayın. Olur mu? Ne yapmam gerekiyor şu an benim, yani e, kaybetmiş değilim değil mi? Yok canım, kaybetmiş, gözünüzü... yok, yok, kaybetmiş durumda değilsiniz ama şunu şey yapın, abartmayın, büyütmeyin. Yani bırakın zam zamana karşı duyarlılık eğitimi diye eğitimi ben daha önce radyo programında izah etmeye çalıştım. Hı -hı. Onu bir yakalamaya çalışın arşiv programlarının evet, içerisinde. Işte zamana karşı insan. duyarlılık vermeye çalışın çocuğunuza. Yani zaman planlamasına haz öteleme eğitiminin içerisine girmesi lazım çocuğunuz. Evet. Geç değil şu anda tam Hı -hı. vakti. Bir de kendisini böyle hani biraz e, hareketli oğlum yaramaz diye dışlanıldı. Hmm. kendisine bağıranlara da çok böyle büyük bir tepkili yani öyle ondan hiç hoşlanmıyor Kim Şevretin... hoşlanmaz kendisine bağırandan kim hoşlanmaz yani çevrenizi, çok... çevrenizi çocuğunuza karşı çocuğunuzu çevrenize karşı koruyun ya ben de artık onu yapıyorum yani yapın, yapın. diyorum yani benim oğlum yaramaz değil hareketli işte şey diyorum böyle ama bazen baş edemiyorum yani çok böyle şey oluyor ama işte Bilmiyorum. bakın dayak yiyorsa çocukla baş edemezsiniz Yayınımızın da sonuna geldi. Siz teşekkür son dinleyicimizdiniz. Ederim. Ben teşekkür, teşekkür ederim. Edeyim. Peki Dağ görüşmek olun. üzere inşallah. Hoşçakalın. Efendim. Beklik. Bugünkü yayımızda burada son telefonumuzla son buldu. Yarın saat 11'de radyolarınızın başında olursanız, efendim çocuk deyip geçmeyin de birlikte olmaya çalışacağız. Efendim bugünlük de bu kadar. Hoşçakalın.